Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Ve men sar ala nehjihi ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmi addin. Amma bat. Evet abi. <gülüyor> Evliyalık ve keramet. Evet. Soru 221. Velilerin kerametlerinin hükmü nedir? Veli Arapça dost demektir. Yani ıslılahi manası da Allah'a yakın olan, Allah'ın dost edindiği, Allah'a itaatle müşerref olmuş, Allah'ın onların isteklerini kabul ettiği, onları kendine yakın kıldığı güzel insanlar, güzel müminler. Müminlerin içerisinde özel bir taife, Müslümanların içerisinde müminler özel bir taifedir, müminlerin arasında da veliler özel bir taifedir, özel bir gruptur. Dolayısıyla burada şimdi bunu anlatacak Allah bazen harikul ade yani harikul ade Arapça haraka yarmak demek. El ade de normal bir şey demek yani harikulade ade normali yaran delen yani normalde insanın düşmesi lazım ama bu uçuyor mesela. Adamın suya batması lazım suda yürüyor mesela. Ade olan yani normal olan bir şey ne olmuş? Yarılmış neyle Allah'ın ona ikramıyla Şimdi onun tafsilatını anlatacak. Cevap. Velilerin kerametleri haktır. Keramet, kendilerinin herhangi bir müdahaleleri olmadan ve kafirlere meydan okumak maksadı da güdülmeyen, onların elleriyle gerçekleşen olağanüstü bir durumun görülmesidir. Tabii kendi iradesiyle olmaz. Ben şimdi size bir keramet göstereceğim. Hiçbir veli demez. Onu diyen şarlatandır. Allah Subhanahu ve Taala dilediği zaman, dilediği kuluna bunu ikram eder. Daha bunun bir amacı da kafirlere meydan okumak değildir. Çünkü zaten istemiyle yapılmıyor ki meydan okumak olsun. Şimdi meydan okuyan adam hazırlık yapar yani. E, keramet zaten bir anda olan bir şey. Kendi isteğiyle olan bir şey değil. Allah'ın dilediğine verdiği bir şey. Netice itibariyle bu esaslar eğer birleşmişse Allah subhanahu aleyhi mutlaki kullarına keramet ikram edebilir. Allah bize öyle kerametler ikram etsin. Yakınlaştırsın bizi kendini. Bu işi Allah subhane ve teala onlar vasıtası ile onlar bu işi bilmeseler dahi varlık aleminde meydana getirir. Ashab-ı Kehf kısası bir mağaraya sığınıp mağaraları kaya parçasıyla kapatılan üç kişinin kurtuluşuna dair kısası rahip cüreyç kısası gibi. Evet yani biliyorsunuz sahih hadis. Üç arkadaş bir mağaraya sığınıyorlar. mağaran yağmurdan dolayı. Ee, sonra mağaranın ağzı büyük bir kayayla kapanınca, güçleri de yetmiyor kaldırmaya oturup dua ediyorlar. Allah dualarını her biri dua ettikçe kabul ediyor, biraz açıyor, biraz açıyor, kendiliğinden kayayı açıyor. Normal bir şey değil. İstemiyorlar, Allah diliyor yani. Onlar dua ediyorlar, Allah da veriyor. Yoksa onların iradesinde olsaydı açıl, susam açıl derdiler, filmlerde oluyor, açılırdı yani. Netice itibariyle e, kerametin en temel vasfı, en temel vasfı, iradesiz meydana gelmesi. Yani kişi onu böyle bir verilmiş özel bir yetenek falan istediği zaman ortaya koyuyor, istediği zaman koymuyor. Öyle bir şey olmaz. Tabi keramet iman edin imanını arttırır, küfredenin küfrünü arttırır. Genel itibariyle, genel itibariyle keramet yani böyle bir adamın veya mucize, o peygambere verilince aynısı mucize oluyor onun adı. Ona verilen keramet yani veliye, peygambere verilince ne oluyor? Adı mucize oluyor. Tıpkı insan hata işlediğinde onun adının günah olması, peygamber işlediğinde zelle diye isimlendirilmesi gibi ki onların o peygamberlerin zellelerinde de ümmet için ibret vardır. O yüzden günah denmez onlara. Netice itibariyle bazen mucize de peygamberden sadır olduğunda insanların çoğu küfründe ısrar etmişler. Tabii istisnası yok mu var, Firavun'un sihirbazları gibi. Onlar hak bir sihir gördükleri zaman işte hak bir iş gördükleri zaman mucize Musa aleyhisselam'dan ne yaptılar iman ettiler. Yani bizim söylediğimiz genel bir söz. İstisnaları muhakkak vardır ama genel itibariyle mucizelerle iman eden olmamış. Aksine iman eden imanını, küfreden de mucizeler küfrünü arttırmıştır. Peygamberin büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Allahu Teala ondan bahsederken "Ve nuzilul Kur'an mehu ve şifa ve rahmetun lil mu'minin" Biz o Kur'an'ı indirdik ki o müminler şifa ve rahmettir. Wala yazidul zalimina illa ancak hüsranını artırır. Müminlere şifa ve rahmet oluyorken zalimin ise hüsran sebebi Kur'an-ı Kerim. O da bir mucizeydi. Netice itibariyle dediğimiz gibidir. Ee, bu gibi şeyler Allahu Subhanahu <gülüyor> iman edenlerin kalplerine sukunet vermek için bazı işaretleridir hayra ait olan. Evet. Bütün bunlar, o velilerin peygamberlerine ait bir mucizeleridir. Evet. Bundan dolayı, bu ümmet arasında kerametler daha çok ve daha büyüktür. Yani niye? Peygamberimizin mucizesi en büyük olduğu için, ümmetinin kerametleri de önceki ümmetlerin kerametlerinden daha büyüktür. Bunlar yaşanıyor. Birçok vaka sahabede de vardı. Bugün de insanlar yaşıyorlar. mücahitlerden çoğunun yaşadığı kerametlerden haberdarız. <gülüyor> Mesela Ebu Enes mi anlatırdı Irak cihadından bahsederken. Felluce'de işte Amerika saddam devirmek için Irak'a girdiği zaman e, Felluce'de Müslümanlar sıkıştırıldığında hepsinin kurşunu bitmiş, mermisi bitmiş. Düşman muhasarayı almış şiddetli çarpışmalar gitmiş falan. Ne yapacağız diyorlar? Diyor, toplu mücahitleri dua edelim. ve bu aneste komutanları. Gece dua diyorlar. Ya Rabbi biz senin dinini ikame etmek için buraya geldik. Her taraftan toplandık buraya. Senin şeriatını hakim kılmak için sen bizim Mevlamız, yardımcımız. Uzun bir dua diyor böyle dokunaklı. Hepsi de amin diyorlar. Sabahleyin Amerika oradaki şiddetli çarpışma neticesinde çıkma kararı aldıklarını ve bütün askerleri çektiklerini beyan ediyor mesela. Buna benzer çok keramet yaşanmıştır. Tecrübeyle sabittir. Naslar zaten şimdi okuduğu, anlattığı kısalar gerek mağara arkadaşlar, gerek cüreç hadisi ki orada da rahip cüreçini ne yapmıştı? Namaz kıldıktan sonra çocuk konuşmuştu, Allah'a dua etmişti. Allah çocuğu konuşturunca da çocuk dedi ki benim babam cüreç değil şu falan çobandır benim annem onunla zina etmiştir dedi. O da bir kerametti cüreçe verilen çünkü cüreç peygamber değildi. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle ve sellem, dönem dönem her türlü sıkıntıda sıkıntının ardına veli kullarına atmıştır ikram etmiştir. Bugün de Müslümanlar çok sıkıntılar yaşıyorlar. Allah subhanahu aleyhi böyle sıkıntılarda bize de kerametle, güzel rızıklar ile rızık verir. Evet. Çünkü bu ümmetin peygamberinin mucizeleri de büyüktür. Allah subhanahu aleyhi ve nezdindeki diğer, e, değeri de pek fazladır. Evet. Ridd'e günlerinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın başından geçen bazı olaylar, Ömer radıyallahu anh'ın minber üzerinden ilerce bel diye bağırması, daha çekilin diye ve ordunun kilometrelerce uzakta bu sesi duyması. Minber üzerinden Sariye'ye seslenerek Şam'da olduğu halde sesini duyması gibi. Yine Ömer radıyallahu Mısır'daki Nil nehrine yazdığı mektup üzerine nehrin akması. Bu da Amir As Mısır'ı fethettiği zaman gerçekleşmiş bir olay. Akmıyor. Mısır e bazı dönemlerde Nil akışı değişiyor, duruyor falan. O zaman da kıtlık mutluluk olunca Ömer'e yazıyorlar. Ömer de bir mektup yazıp diyor bunu diyor nehre atın. Atıyorlar. Nehir bir anda akmaya başlıyor Allah'ın fazlıyla. Yani o kesin olarak yazmıyordu. Şimdi az önce dedik ki e, keramet insan irade ettiğinde değil Allah dilediğinde olur. Dikkat ediyorsanız hep keramet duanın Allah'tan ricanın ardından Allah'ın kula ikramı olarak önümüze çıkıyor. Ömer de Allah'a dua edip böyle bir şey yapıyor ve Allah s.a.v. da icabet edip nehri aktırıyor. Bu da Ömer'in kerametlerinden biridir radıyallahu <gülüyor> Anhu El-Ala bin el Bizanslılarla savaş esnasında atı ile denize dalması, Ebu Müslim el-Havlani'nin yalancı peygamber Esvet el-Ansi'nin kendisi için yaptığı ateşin içinde namaz kılması, ve buna benzer pek çok sahabinin peygamber zamanında ve ondan sonra ashab-ı kiram döneminde onlardan görülen olağanüstü haller bu kabildendir. Yani sahabelerin çok kerametleri var. Yani hadis kitapları bu kerametlerle dolu. Allah'a hamdolsun bunlar tabi hani tasavvufçul ekolünün bugün işte şeyhların uçurduğu gibi biraz uçurmaya benziyor olabilir. Onlar hakla batılı irade ediyorsa bu hakkın problemi değildir. Çoğu zaman insanlar hak sözle batılı irade etmişlerdir. Haricilerin May'de 44'ü okuyup Ali'nin tekfirini kastetmesi gibi. Halbuki yani Allah'ın kitabından bir söz değil mi? Öyle. Ne yaptılar? Yanlış yere koydular sözü. Netice itibariyle onlar kullandı diye biz bu hakkı reddedebilir miyiz? Haşa. E birileri de bu keramet olayını ballandırıp da artık şirkin adını keramet koyduysalar, o da bu hak olan bir şeyi reddetmemizi değil. Aksine o hakkın hak olan suretiyle alınması ve ona iman edilmesinin gerekli kılmasıdır. Biz de bu şekilde inanıyoruz. Keramet haktır. Allah kullandan dilediğine verir, sadece şeyhlara vermez. Git yapış bir tane ipe, yok işte eteğine tut falan filan. Bu tarz şeyler zaten cahil, müşrik, İslam'dan nasip olmayan sofi müşriklerin yap, yap, yaptıkları işlerden başka bir şey değildir. Evet. Onların izinden güzelce giden tabi'in ile daha sonra günümüze kadar ve kıyamet gününe kadar da görülecekler böyledir. Evet. Hepsi gerçekten Peygamberimiz Vesselam'ın mu mucizeleridir. Çünkü veliler bunları ancak Resulullah s.a.v.a tabi olmakla nail olabilmişlerdir. Yani şeriata bağlılıktır esas olan. Yoksa şimdi birazdan istidraç mevzunu da anlatacak. En büyük veli o zaman deccel olurdu haşa. Yeryüzüne diyor, ot bitir, ot bitiyor. Göğe emrediyor, yağmur indir, yağmur indiriyor. Ölüyü işte kesiyor, birini öldürüyor. Sonra birleştirip diriltiyor. Yani eğer her harik, harikul arda olan bir şey, veliliğin alameti olsaydı, o zaman deccalin en büyük evliya olması gerekirdi. Ama demek ki bu da ortaya koyuyor ki, bu gibi şeyler bizatihi aslında delil değildir. Yani bir adamdan hasıl olan harikulade şeyler, gittiği yolun, İtikat ettiği dinin yaşadığı dinin hak olduğunun delili değildir. Ne zaman e, hakka alamet olabilir? Delil olmamakla beraber ne zaman hakkın alameti ve işareti olabilir? Yaşantısı, dini ve inancı ve ameli şeriata mutabık olduysa o zaman o velidir. Ondan hasıl olan adı da keramettir. Öyle değilse o bir müşriktir. Ondan hasıl olan şey de istidraçtır. Tıpkı bugün Hindistan'da Budistlerin yogoyla bir metre havaya hiçbir dayanak olmadan kalkma, kalkmaları gibi. Yani veya başka buna benzer şeytanların farklı gösterdikleri istidraçlar gibi. Bunlar çok malumdur. Şeytanlar insanları azdırmak için bunları yapar. Hatta Mısır'da adam bir tanesi gene böyle bir istidraç ortaya koyuyorken böyle iman sahibi bir genç içeri giriyor. Ayetel kürsü okumaya başlayınca şeytanlar kaçıyor. Adam da bıçağı kendine batırıyor. İki saattir bıçağı batırıp Zerre kan akmayan adam bir anda kanlar içinde yere seriliyor. Orada şeytanlar o sırada yardım ediyorlar insanları azdırsın, saptırsın diye. Ama dediğimiz gibi hak gelince de batıl yok oluyor, zelil oluyor. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekir. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmayan kimselerin eliyle olağanüstü bazı haller görülecek olursa şüphesiz ki bu bir keramet değildir. Bir fitne ve bir göz boyamasıdır. Hatta bu gibi kimseler şeytanın dostlarındandır. Bundan Allah subhanahu teala sınırız. Soru 222 Allah subhanahu ve teala'nın velileri kimlerdir? Cevap Allah subhanahu teala'ya iman edip ona karşı takvalı hareket eden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyan herkestir. Yüce Allah subhanahu teala şöyle buyurmaktadır. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerinde hiçbir korku yoktur. Onlar kederlenecek de değillerdir. Yunus 62 Daha sonra bunların kim olduklarını açıklayarak şöyle buyurmaktadır. Onlar iman edip takvalı davrananlardır. Yunus 63 Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Allah iman edenlerin velisi, dost ve yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Bakara 257 Bir başka yerde de Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Sizin asıl veliniz ancak Allah'tır. Onun peygamberidir ve namazını kılan ve ruku halinde iken zekatını veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli şüphe yok ki Hizbullah, Allah'tan ve onun hükmünden yana olanlar galip olacakların ta kendileridir. Maide 55-56. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Filan ailenin mensupları benim velilerim değildir. Benim velilerim ancak takva sahibi olan kimselerdir. El-Hasan Basri, Yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun, dedi ki, bir takım kimseler Allah Subhanahu ve Teala'yı sevdiklerini iddia ettiler. Yüce Allah da onları şu ayeti kerime ile sınadı. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana oyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmnan 31. İmam Şafi Rahimullah da şöyle demiştir. Sizler bir adamın su üzerinde yürüdüğünü yahut havada uçtuğunu görseniz dahi onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyması hakkında bilgi sahibi olmadığınız sürece onu doğrulamayın. Onun bu haline aldanmayın. Soru 223 Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetimden bir kesim hak üzere muzaffer kalmaya devam edecektir. Onlara muhalefet edenin onlara zarar olmayacaktır. Allah'ın emri gelinceye kadar bu böyle olacaktır. Buyruğu ile Peygamber Aleyhissalatu vesselamın kasıtlı kesim kimlerdir? Yani tayfa mansura ki bu kitabın ismi Tayfa-tul-Mansura itikadının beyanıydı. Bu son soru zaten inşallah. Bundan önce buraya kadar anlattığı 200 küsür sorunun tamamında bu Tayfe'nin akidesini anlattı. Tabii bu Tayfe'nin başlıca başka özellikleri de var. Özet kısa olarak onlardan şimdi bahsedeceğim inşallah. Cevap bu kesim 73 fırka arasından kurtuluşa erecek olan fırkadır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak olacak fırkalar arasında onun şu hadisinde istisna etmiştir. Biri müstesna hepsi ateşte olacaktır. O biri de cemaattir. Bir rivayette de şöyle buyurmuştur. Onlar, bugün, onlar cemaattir. İlk özellikleri budur yani. Evet. Onlar bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolun benzeri üzerinde olacaklardır. Yani sahabenin yaşadığı gibi yaşayanlardır. En bariz diğer özellikleri. Yüce Allah subhanahu ve teâlâ'dan bizleri onlardan kılmasını, bizi hidayete ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirmemesini, bize kendi katından bir rahmet bağışlamasını niyaz ederiz. Allahümme amin. Şüphesiz ki o bağışıkları sonsuz olan vehaptır Evet. İzzet sahibi olan Rabbin onların mütelleğe geldiklerinden münezzehtir. Gönderilmiş peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi Allah'a da hamdolsun. Saffat 180-182 Bu eseri derleyen Yüce Allah ona ve anne babasına mağfiret büyürsün olarak ben, olarak derim ki Bu eserin müsveddesini pazartesi 1 Şaban 1365 Hicri tarihinde tamamladım. Temize çekme işinde de aynı yılın 14 Şaban'ında bitirdim. Yüce Allah, Subhanahu ve Teala bütün amellerimizi yalnız kendisi için ihlasla yapılan amellerden kılsın. Allahümme amin. Her salih amelin sonunda dua etmek Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'ya şükrün duanın kabul olmasının yollarından bir tanesidir. O yüzden Şeyh kitabı bitirirken temennilerle ve dualarla bitirdi. Allah'a hamdü senalar olsun yaklaşık bir buçuk senelik bir süreç zarfı içerisinde Allah bize bu kitabı işlemeyi nasip etti. Allah'a Allah subhanahu ve Teala bize bu kitabı onun rızasını gözeterek ihlasla onun katına ihlaslı bir amel olarak e, ihlas sahibi insanlar olarak çıkmayı Allah bize nasip etsin. Bunu vesile kılsın. Allah bunu salih amel olarak amel defterlerimize yazsın. Allah bunun vesilesiyle bizleri cehennemden azal etsin. Allah bu kitabın müellifine merhamet etsin, günahlarını bağışlasın. Bu kitabı okuyan, bu kitaptaki hayırlarla amel eden bütün geçmiş Müslümanların ölülerine de Allah Subhanehu ve Teala merhamet eylesin. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala bu ameli kendi katında kendi nefsi için halis olan ameller zümresine katsın. Allah Azze ve Celle bunun sebebiyle bizlere merhamet eylesin. Allah Subhanehu ve Teala bizim boyunlarımızı cehennem azabından azat eylesin. Allah bizim boyunlarımızı cehennem azabından kurtarsın. Allah Subhanehu ve Teala bunun sebebiyle faydalanmayı Rabbine hakkıyla kulluk edenlerden, O'nun rızasına ulaşanlardan Rabbim bizleri kız. Allah subhanehu ve teala bunun vesilesiyle bize cenneti ikram et. Allah subhanehu ve teala bunun vesilesiyle kendine bakmayı bizlere nasip eylesin. Allah'tan korkup Allah subhanehu ve teala'nın razı olacağı şeyleri öğrenmek adına bu kitapta var olan itikada ve fıkha dair meselelerde Allah bize... Doğru anlayışı, doğru bakış açısını Allah bizlere ikram etsin. Amin. Bunun vesilesiyle de cennette kendine bakabilmeyi nasip etsin Allah subhanahu En büyük nimet ki Rab'be bakmaktır. Allah subhanahu wa temennimiz, irade ettiğimiz şey Allah azze ve celle subhanahu ta'ala'nın bize kendini göstermesidir. Allah bizi bundan mahrum bırakmasın. Amin. Günahkar olan gözlerimiz sebebiyle, harama bakan gözlerimiz sebebiyle Allah bizi bu nimetten mahrum eylemesin. Amin. Allah bizi rızasıyla, cennetiyle Allah subhanahu wa ta'ala bize Nebisinin sohbetiyle, diğer peygamberlerin ve salihlerin, evliyaların sohbetleriyle cennette Allah Teala bize ikram eylesin. Allah kötü amellerimizin şerrinden, nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Allah bizim halimizi ıslah eylesin. Allah ilmiyle amel eden amil kullarından kılsın. Allah SWT ilmi eşekler gibi kitapları yüklenip yüklenip de amel etmeyen Yahudilere benzetmesin. İlimsiz bir şekilde Rabbine ibadet edip de helak olan Hristiyanlara benzetmesin. Allah subhanahu wa taala bizlerin hallerini ıslah eylemekle beraber çocuklarımızın ve kadınlarımızın hallerini de ıslah etsin. Amin. Allah bizi ve onları katında muttaki, muhlis olan, muhsin olan kulların zümresine ilhak eylesin. Allah subhanahu wa taala bizi şehitlerden yasın, dinine hizmet eden, Amin. dininin ensarı olan, dininin yardımcısı olan insanlardan kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'a mübaraket. <tık>